Bismillahi al-Rahman al-Rahim. İn lahumillillah, n-ahmudhu ve n-sa'eenuh ve n abduhu ve min يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قد تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقو... وق... وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنه اصطقى الحديث كتاب الله و... وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Teala, ve qavmihim, ejramu, ve Geçen hafta yardımın, kalibiyetin, başarının ve zaferin sebepleri üzerine durmaya başladık. Bir madde saydık. Hutbemizi orada yarım bıraktık. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz dedik inşallah. Geçen haftaki kısmı birkaç cümleyle özetleyecek olursak yardımın sadece ama sadece Allah'tan olduğu işine dair bir itikat müminin kalbinde yer etmelidir. Allah'a iman gibi, ahiret gününe iman gibi, meleklere iman gibi bir şekilde iman eder gibi yardımın sadece ama sadece Allah'tan olduğuna Allah subhanehu ve teala bize yardım ettiği zaman zaferin bizim olacağına Allah subhanehu ve teala bizi yardımsız bırakırsa bizim hezimete uğrayacağımıza dair söz söyledik. Bundan dolayı gücümüze kuvvetimize bilgimize sayısal çokluğumuza bakmayacağız. Benim aklım, benim fikrim bu işin üstesinden gelir demeyeceğiz. Ben güç olarak, sayısal olarak güçlüyüm. Adamlarım çok, bunları döverim demeyeceğiz. Benim malım çok, bu malımla her istediğimi yaparım demeyeceğiz. Sadece ama sadece elimizi Rabbimize açacağız ve dua edeceğiz. Kem galiletin galebet fiyeten kesiraten biiznillah. Nice az topluluk çok topluğa galip gelmiştir. Nice sayısal olarak azınlık çoğunluğa galip gelmiştir. Nice malı olmayanlar malı olan zenginlere galip gelmiştir ve bu bir iznillah Allah'ın izniyle olmuştur. O halde Allah'tan yardım beklemenin Allah'tan zafer beklemenin Allah'tan muvafakiyet, başarı beklemenin en temel birinci esası Kalbinizde yardım sadece Allah'tandır. Allah bana yardım ederse ben her türlü zorluğun, her türlü sıkıntının üstesinden gelirim. İtikadını kalbinize taşımaktır. Bu birinci maddeydi. İkinci maddemiz ise şudur arkadaşlar. Allah Subhanahu ve teala acaba bize yardım edecek mi yetmeyecek mi? Evet yardım Allah'tandır. Allah yardım ederse biz galip geliriz ama... Peki Allah gerçekten bize yardım edecek mi etmeyecek mi? Allah subhanehu ve teala Rum suresinde ve ve aleyna Allah müminlere yardım etmeyi kendi üzerine almıştır. Allah subhanehu ve teala müminlere hem dünyada hem de ahirette yardım edecektir. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de başarı, zafer, galibiyet ile ilgili ayetleri okuduğunuz zaman hemen aklınıza savaş meydanında düşmanı mağlup etmek gelmez. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de zaferle ilgili, başarıyla ilgili, galibiyetle ilgili ayetleri okuduğunuz zaman hemen bir cihat meydanı elinizde top, tüfek, tank, kılıç, karşınızda düşmanlar, Allah bize yardım edecek, biz de düşmanı yok edeceğiz, yeneceğiz, fetihler kazanacağız. Bu gelmesin aklınıza. Kur'an-ı Kerim'de başarıyla ilgili galibiyetle ilgili zaferle ilgili ayetlerin hemen hemen umumiyeti cihat meydanıyla alakalı değil davet meydanıyla alakalıdır o halde öncelikle aklımıza gelmesi gereken İslam davetçisi Allah'ın dinini davet etmeye başladığı zaman İslam davetçisi tevhid davasına çağırmaya başladığı zaman elbette onun karşısında tağutî güçler olacaktır bu davaya karşı onlar birleşecekler müminleri tehdit edecekler min sizi yurdumuzdan kovarız veya bizden size acı bir azap gelir veya sizi taşlarız diye tehdit edecekler İnsanlara hakka davet edeceksiniz onlar yüz çevirecekler İnsanları tevhide davet edeceksiniz onlar bundan kaçınacak İnsanlara Allah'ın kitabına davet edeceksiniz. Onlar sizin karşınıza beşeri kitapları getirecekler. İnsanlara Allah'ın dine davet ettiğiniz için terörist olarak yaftalanacaksınız. Belki tutuklanacaksınız. Belki iftiraya maruz kalacaksınız. Belki nice nice eziyete ve belaya maruz kalacaksınız. İşte burada ihtiyacınız olan şey Allah'ın yardımıdır. Ve Allah kesinlikle dostlarına ve müminlere yardım edecektir. Biraz önce okuduğum bu ayet ve kana aleyna nasrul mu'minin ayeti ve laqat ersalna min qablika ruslen ila bu şekilde başlıyor. Biz peygamberleri kavimlerine gönderdik açık beyinelerle. Feca'uhum bil beyinat. Onlara beyinelerle geldiler, beyineler getirdiler. Femtakna minel Onlara karşı gelen günahkarlardan, onlara karşı gelen, peygamberlere karşı gelen, peygamberleri yalanlayan, peygamberlere iftiralarda bulunan kâfirlerden ise biz intikam aldık. Çünkü ve kâne hakkan aleyna nâsrül mü'minîn, müminlere yardım etmek bizim üzerimize bir haktır buyuruyor Allah Subhanehu Teala. Bakın yardım ve adi Allah Subhanehu ve Teala müminlere her durumda yardım edecektir. Ancak bir yanlış algıyı ve anlaşılmayı düzeltmeye çalışıyorum. Bizim ordumuz galip gelecek ayetini okuduğunuz zaman aklınıza hemen savaş meydanı gelmesin. Allah'ın taraftarları galip gelecek dendiği zaman hemen savaş meydanı aklınıza gelmesin. Bu manada nazil olan ayetlerin hemen hemen umumiyetle ekserisi davet alanıyla ilgilidir. Davet sahasıyla ilgilidir. Nuh Aleyhisselam'la ilgilidir. İbrahim Aleyhisselam'la ilgilidir. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mekke dönemiyle yani davet alanı ile ilgilidir. ilgilidir. Ve bir mümin savaş alanında ne kadar çok yardıma ihtiyacı varsa davet alanında çok daha fazla yardıma ihtiyacı vardır. Davet alanında tek başınadır. Etrafında pek kimsesi yoktur. Karşına koskoca güçler vardır. Mele vardır, Mütraf vardır, firavunlar vardır, tağutlar vardır. Öyle değil miydi? İbrahim Aleyhisselam'ın karşısında Nemrut yok muydu? Musa Aleyhisselam'ın karşısında Zül-Evtaat, ordular sahibi firavun yok muydu? Hud Aleyhisselam'ın karşısında güçlü ve kuvvetli kavim yok muydu? Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in karşısında Mekke'nin ileri gelenler yok muydu? Bugünün davetçilerinin karşısında tanklarıyla, tüfekleriyle, tevhid davasına karşı düşman olan tağuti güçler yok mu? Ve mümin elbette bu durumda, elbette bu durumda nedir? Bir yardıma ihtiyacı vardır ve Allah subhanehu ve teala mümine müjdesini veriyor. ''Ve kana hakkan aleyna nasrul müminin'' ''Biz müminlere kesinlikle yardım edeceğiz.'' bir başka ayet. Ulaqat kudret Ressulü min qablik senden önce peygamberler de yalanlandı. Bakın yine davet alanı. Fasaberu alema Onlar yalanlandıkları şey hususunda sabrettiler, direndiler. Tevhid davasını anlattılar. Birileri onları yalanladı, onlar vazgeçmedi. Tevhidi anlatmaya devam ettiler. İnsanlara Allah'ın uluhiyetine davet ettiler. İnsanlar yüz çevirdi. İnsanlar yüz çevirdi. İnsanlar engel oldu. İnsanlar onları tehdit etti. Zindana atılmakla tehdit etti. Taşlanmakla tehdit etti. Onlar vazgeçmediler. Eziyet edildikleri husus üzerinde sabrettiler diyor ayette. <Sessizlik> Hatta tahum nasruna ta ki yardımımız onlara gelinceye kadar. Ta ki yardımımız onlara gelinceye kadar. Evet. <Gülüyor> Arkadaşlar bu ayetin devamı çok güzeldir. Bu ayetin devamı çok ilginçtir. La mübeddileli kelimatillah. Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur diyor. Demek ki davet alanına çıktığınız zaman, yalanlandığınız zaman, işkence uğrandığınız zaman, zindana atıldığınız zaman, iftiraya maruz kaldığınız zaman Allah'ın size yardım etmesi Allah'ın değiştirilmeyen bir sözüymüş. Bir kanunmuş. Değiştirilmesi mümkün olmayan hiçbir zaman değişmeyecek, tarih boyunca cereyan edecek, cari bir kanunmuş ve bu hiçbir şekilde değişmeyecek imiş. Bir başka ayette İnna rusulana İman edenlere ve Resullere biz dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edeceği zamanda biz onlara yardım edeceğiz diyor. Allah yardım edecektir. O halde müminler Allah'ın yardımına güvenmeye her daim devam etmelidirler. Zafer ve yardımla ilgili üçüncü esasımız şudur arkadaşlar. Allah'ın yardım sözü müminler içerisinde, Müminler içindedir. Müminler içindir. Ve hakkan aleyna Nasrul ül müminin müminler içindir. Herkes için değil iman sahibi içindir. Ve herkes bu yardımdan imanı kadar nasiplenecektir. Bu yardımdan en çok nasiplenenler peygamberlerdir. Niçin? Onların imanı en üst düzeydedir. İbrahim gibi bir imana sahip olduğun zaman ateş seni yakmayacaktır. Musa gibi bir imana sahip olduğun zaman denizler karş, karşında yarılacak. Sen içinden geçeceksin. Düşmanların, içi, düşmanların ise onun içinde boğulacaktır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir imana sahip olursan düşmanların gözünün önünde kapından çıkacaksın. Evinden çıkacaksın. Yürüyeceksin. Düşmanların kör olacak. Düşmanların seni yakalamak için saklandığın mağaranın kapısına kadar gelecekler ama seni göremeyecekler. Savaş meydanında Bedir'de olduğu gibi Cebrail Aleyhisselam başta olmak üzere melekler sarıklarını takıp savaş meydanında bizzat seninle beraber savaşmak için meydana ineceklerdir. O halde kaide şudur ne kadar iman varsa o kadar yardım vardır. Allah bize yardım etmiyor. İmanımız yok demek ki. Allah bize yardım etmiyor. İmani zaafiyetimiz var demek Allah bize yardımını esirgiyor. Demek ki bu Allah'ın esirgemesi değil. Allah'ın yardım etmesi değiştirilemeyecek bir kelime. Hiç kimsenin değiştirmeyeceği dünya kurulduğu günden dünya yok oluncaya kadar kıyamet gününe kadar var olacak bir kelime. Ne yapıyoruz ne ediyoruz uğraşıyoruz ama düşmanlarımıza karşı Allah bize yardım etmiyorsa bu Allah'ın kelimelerinin değişmesinden kaynaklanmıyor. Bilakis bizim imani zaafiyetimizden kaynaklanıyordur. Bu da üçüncü madde. Dört yapmamız gereken o halde şudur. Yapmamız gereken o halde şudur. İmani şartların gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. İman bizden neyi istiyorsa, iman bizden neyi yapmamızı istiyorsa, iman neyi gerekli kılıyorsa bizim yapmamız gereken şeyler onlardır arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl iman etti ve bu imanının neticesinde neler yaptıysa? İbrahim aleyhisselam nasıl iman etti? Diğer resuller ve davetçiler nasıl iman etti? Ve bu imanlarının gereği olarak neler yaptılarsa? Bizlerde onları yapmamız gerekir. Biraz önce Meryem suresinde bunun biraz ipuçlarını verdik. Namaz ile işe başlamak, günahları terk ederek işe başlamak, Allah'a güvenmekle, Allah'a tevekkül etmekle işe başlamak gerekir diyoruz arkadaşlar. Sözü fazla uzatmayacağım. Eğer bugün ümmet olarak bir zaafiyet halindeysek, eğer bugün cemaat olarak bir zaafiyet halindeysek, eğer bugün mümin fertler olarak bir zafiyet halindeysek bir acziyet halindeysek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi etrafımız düşmanlarımız tarafından çevrilmiş ve onlar bizi istediği gibi kullanıyorsa bunun tek sorumlusu nefislerimizdir. Bunun tek sorumlusu bizleriz. Bunun tek sorumlusu hakkıyla iman etmeyi beceremeyen ve imanın gereği olarak hakkıyla beceremeyen amel etmeyen Müslümanlardır. Müslümanlar ne zamanki imana, Müslümanlar ne zamanki kitaba, Müslümanlar ne zamanki tevhide hakkıyla döner ise Allah subhanahu ve teala yüzünden bir yağmur indirir gibi yardımını mutlaka ama mutlaka indirecektir. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ramazana kadar her zaman Cuma hutbesinin ikinci hutbesinde Ramazana hazırlıkla ilgili birkaç şey söyleyeceğiz dedik. Ramazana hazırlanmamız gerektiğini hatırlatacağız dedik. Ramazana hazırlanmazsak Ramazan boşa gider. Ramazana hazırlanmazsak o bereketli ayı, o bereketli günleri kaçırırız. Şimdiden ama şimdiden Ramazan'a hazırlanmamız gerekir. Geçen hafta neden bahsettik? Cömertlikten bahsettik, infaktan bahsettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diyor bir rüzgardan daha cömertti. Daha cömertti. O halde vermeye, infak etmeye, bağışlamaya şimdiden kendimizi alıştıralım ki dedik geçen hafta. Bağışlamanın, infak etmenin bize getirdiği büyük faydalar görelim. Ramazan'da daha çok bağışlamaya, daha çok infak etmeye gayret edelim dedik. <gülüyor> Bu hafta ise en önemli Ramazan'da en önemli yapmamız gereken, uygulamamız gereken ahlaklardan bir tanesi dili muhafaza etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi Yalan konuşmaya ve yalan konuşmaya devam ettiği sürece, yalanla konuşmaya devam ettiği sürece Allah'ın onun oruç tutmasına ihtiyaç yoktur buyuruyor. Diline muhafaza, dilini muhafaza edemeyen insanın orucuna Allah'ın ihtiyacı yoktur. Bundan dolayı bazı şahz görüşte olsa bazı alimler yalanın da orucu bozduğunu söylemişlerdir. Yalanın da Orucu bozunu söylemişlerdir. Arkadaşlar daha önce defalarca tekrar ettik. Kalp güçlü ise amel güçlü olur. Kalpte güçlü bir iman varsa ortaya güzel bir salih amel çıkar. Kalbi etkileyen en güçlü organ da dildir. Dili bir hükümdarın veziri gibi düşünün. Hükümdar son söz onda o nereye giderse vezir de dahil, ordu da dahil onun peşinden gider. O neye hükmederse herkes ona boyunu yer. Padişah ne derse olur. İşte o padişah kalptir. Padişah güçlü ise ordu güçlüdür. Padişah cömert ise ordu cömerttir. Padişah ayakta ise ordu da ayaktadır. Padişah yıkıldığı zaman ordu da yakılır. Kalp padişahtır. Ancak padişahların vezirleri vardır. O vezirler o padişahı etkiler. O vezirler o padişahı yönlendirir. İşte dilde kalp padişahının veziridir. Kalbi en çok etkileyen organ dildir. Bundan dolayı dil yani vezir padişahı etkiler. Padişah tüm orduyu etkiler. Dil yani vezir padişahı yönlendirir. Padişah tüm orduyu, tüm tebaayı yönlendirir. Yani bundan dolayı dil kalbe etki eder, kalp bütün organlara etki eder. Bundan dolayı bütün organlar dile gelmişler, demişler ki İttakillahi bizim hakkımızda Allah'tan kork. İnistakam te istakamna, sen doğru olursan ben de doğru olurum. Sen bozulursan ben de bozulurum. Niçin? Çünkü ey dil, sen padişahı kalbe etkiliyorsun. Padişahı kötü yönde etkilersen, bütün uzuvlar bozulacak, salih ameller yok olacaktır. O halde, bugünden itibaren karar alın, dilinize set çekin. Adamın teki gelmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bana bir şey tavsiye ettiğinde diline sahip çık demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin adınıza en çok korktuğum şey işte bu dildir demiştir. Bununla ilgili onlarca hadis vardır. Kitaplarda nefis teskiyesi kitapların en uzun bölümü dilin afetleridir ve bütün afetler, bütün sıkıntılar, bütün problemler dilden kaynaklanır. Ebubekir radıyallahu anh'ın konuşmamak için ağzına çakıl taşı doldurdu, dilini hareket ettirmemek için Hazreti Ömer'in dilini tutup çektiği, senin yüzünden başıma neler geliyor neler dediği rivayetlerde sabittir. Zayıf veya güçlü bilemiyorum. İsnanına bakmadım ama kitaplarımızda bunlar kayıtlıdır. O halde Ramazan'a yönelik işleyeceğimiz, yapacağımız en önemli hazırlık ne olmalıdır? Dilimize sahip olan dilini gıybetten, yalandan, dedikodudan ve boş konuşmadan tutmaya çalışmak, bunun hazırlığını yapmak bizim için en güzel faaliyetlerden bir tanesi olacaktır. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Namaz için saf durum inşallah.